Herkese merhabalar. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Balık Gözü'nde geçtiğimiz hafta siyah pembe üçgen İzmir'den Erdem Gür'le düzenledikleri Baki Koşar Nefret Suçları Haftası'nı ve aslında yine LGBT örgütlerinin hem örgütlenme sıkıntılarını hem de yaşarken ne gibi sorunlara e, zorluklara maruz kaldıklarını konuşmuştuk. Buradan da dolayısıyla nefret suçları haftasının aslında neden bu kadar gerekli bir şey olduğunu da konuşmuş olduk. Oraya bağladık. Bu haftaki konumuzu e, 26 Şubat Pazar günü Taksim Meydanı'nda yapılan e, Hocalı Katliamı mitingi olarak belirledik. Çünkü e, siz de görmüşsünüzdür ki basından e, oldukça garip sahnelere ee, maruz kaldık hepimiz ben gidip izledim ben mitingden kişisel e, gözlemlerimi ileteceğim hafızaların bir köşesinde durması ve 20, 20. yılında bu olayın anılması makul bir sebepti bence ama asıl mesele mitingde yaşananlardı mitingde yaşananlar birçok çevre tarafından bugün de basında takip ettiğimiz kadarıyla tedirgin ve hatta rahatsız edici olarak yorumlandı Bugün Taksim, Yarın Erivan, Bir Gece Ansızın Gelebiliriz sloganı hepimizi tekrar eski zamanlara götürdü ve aynı tedirginliği tekrar yaşattı. Bence bu mitingi yakından yerinde izlemek de mühimdi. Çünkü düzenlenme biçimi, arkadaki hükümet desteği ve zaten İçişleri Bakanı ve aynı zamanda İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun ee, Ermenilere yönelik gerçekten kötü ifadelerle yola çıkan bir mitingde konuşmacı olması özellikle vurgulanmalı, özellikle dikkatleri çekmeli diye düşünüyorum. İdris Naim Şahin de Okan'ın hesabı sorulacak diyerek aslında kitleye istediklerini vermiş oldu konuşmada. Evet katliamları protesto etmeliyiz, sokağa çıkmalıyız ki en çok istediğimiz şey bu zaten her zaman. Ama bunu yaparken kullanılan dil çok önemli. Yine savaş diline Karşılık eğer siz de savaş diliyle cevap veriyorsanız o artık savaş çığırtkanlığı haline geliyor ve bir kınama protestosundan çıkmış oluyor. Bu mitingin böyle coşkuyla gerçekten para ve zaman harcanarak bu şekilde yapıldığı zamanı da bence bir dikkat çekmek gerekiyor. Fransa'da Ermeni soykırımının tamamen tanınması zamanlarına da denk geliyor bu. Şimdi günümüzde de bu var bunu konuşuyoruz zaten. Alanda Sarkozy marka tuvalet kağıdı dağıtıldı ve her şey biraz inatlaşmak gibi gözüküyordu. En azından bana... Öyle geldi. Onlar soykırım diyorsa biz de soykırım deriz atışması gibiydi. İnsanlara peki Ermeni soykırımı dediğinizde de ki bunu sormak falan gibi değil en azından muhabbet etmek gibi söylediğinizde bile insanlar neredeyse yok öyle bir şey diyerek çığlık atıyorlardı karşımızda. Çok sayıda öğrenci kitlesi vardı. Onlardan da bir bir grupla konuştum. Onları da biraz sonra dinleyeceğiz kayıdımızda. Çok az ses vereceğim oradan çünkü çok da gerek yok hepsini tekrarlamaya ve zaten hepsini televizyonlardan da muhtemelen görmüşüzdür. Sadece atmosferi biraz daha hatırlatmak için ben çok az ses vermiş olacağım sizlere. Ee, i̇nsanlar genellikle soru sorduğunuzda cevap yerine neredeyse kızmaya, hakikaten bayağı tepki vermeye yönelten şey neydi, nasıl bu hale geldi ve İnsanlar ne zaman soykırımdan artık kaçacağına bu konuda inatlaşır hale geldi. Bence bunların e, verilmesi, cevap bunlara cevap vermemiz gerekiyor ilk önce. Ve nasıl bu kadar kutuplaşıyoruz, nasıl bu kadar konuşamaz hale geliyoruz, nasıl bu kadar öfkeli kalabalık olarak sokağa çıkıyoruz. Ve sloganlarımızda oradaki duruş biçimimizle de, de aynı şekilde çok öfkeli. ...olduğumuzu gösterebiliyoruz ve hakikaten etrafa tedirginlik verebiliyoruz. Bunların hepsini tek tek düşünüp cevaplarını da tek tek aslında geçmişte bulabiliyoruz da. Bir taraftan basının kışkırtması, bir taraftan bu kutuplaştırılma ortamı derken. insanlar gittikçe daha da tahammülsüz oluyorlar ve dediğim gibi sokakta sokağa çıkan bir kitle varsa eğer daha da... Hiddetli insanlara maruz kalmış oluyoruz. Yine benim kişisel gözlemlerime göre kalabalık sloganlar, insanların duruş biçimleri bile aslında kimsenin oraya barış ya da katliamlara karşı bir duruş oluşturmak için neredeyse gelmediklerini gösteriyordu. Birçok e, ilden dışarıdan katılımcı vardı, milletvekilleri vardı, siyasetçiler vardı. Yine katliamı katliamla destekleyelim diyen kitle çoğunlukta gibiydi. Ve zaten haftalar öncesinden de şehrin her yanına asılmış bir billboardlarda da Ermeni yalanına sessiz kalma yazılmıştı. Bu zaten meselenin neresinden baktıklarını ve nasıl bir e, protestoya dönüşeceğini gösteren başka bir örnekti bence. Bu ilanlar mitingden iki gün önce değiştirildi ve gazete ilanlarında yerine Ermeni iddialarına sessiz kalma olarak yazıldı. Yüksek ihtimalle onlara da bir süre sonra ağır geldi ve değiştirmeye karar verdiler. Ama mesele şu ki burada bir katliamdan sonra orada bir anma yapıyorsanız eğer meseleye Ermeni yalanına inanma diyerek bakmak zaten başka bir bakış açısını ortaya koyuyor. O yüzden yine dikkat edilmesi gereken hususlardan biriydi. Grup bir ara Agos'a yürümek istedi. Polis izin vermedi elbette ama buradaki istek de çok önemliydi. Aslında oraya yürüyüp neyi ve niye göstereceklerdi ve bir, bir katliamı nasıl protesto edeceklerdi? İşte bunun cevabı da hepimizin artık muhtemelen gördüğü pankartlarda yazılıydı. Rant için attığımız hepimiz Rant'ın sloganına bir karşılık bulmuşlardı. Sloganlarla reklama oldukça iyi yapılmış bu miting TRT tarafından canlı yayınla verildi ve göz göre göre nefret propagandası yapıldı. Şahin konuşmasına Naimşah'ın mil, konuşmasında milli birlik mesajı verdi. Atmosfer sahiden tedirgin ediciydi ve e, her mağaza Türk bayrağı asmıştı. Özellikle sebebini sorduğum bir mağazada da birazcık sohbetten sonra bayrak asmazsak bütün bu çerçeveleri indirirlerdi dedi e, bir görevli bana. Ki bu da kalabalığın etrafa verdiği gerginliği bir bakıma özetler bir konuşmaydı bence. Bundan sonrasında ne olacak şimdilik bilemiyoruz ama bizler yeniden Hrant'ın davasının neden böyle bitirildiğini bir kez daha görmüş olduk. Şimdi kısa bir müzik molası veriyoruz. Via grubundan Via isimli parçayı dinleyeceğiz. Ardından tekrar buradayım. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz tekrar. Hocalı katliamıyla ilgili yapılan bu mitingden bahsediyoruz. 26 Şubat pazar günü yapılmıştı Taksim Meydanı'nda. Ee, ve aslında nefret propagandası yapıldı. Hem devlet eliyle hem de oradaki kalabalık kitle tarafından. Bu konuyla ilgili olarak bir e, ses kaydımız var. Alandan sesler. E, ondan önce bir şey söyleyeyim. E, İHA'de... Ee, İnsan Hakları Derneği ve Dur de bu konuyla ilgili bugün e, bir basın açıklaması yapacaklar ve suç duyurusunda bulunacaklar. Suç duyurusunda bulunacakları isimde Türk ve Azeri dernekleri tarafından oluşturulan Hocalı Katliamını Anma Gönüllüleri Komitesi olacak. Bakalım buradan nasıl bir sonuç çıkacak. Bu konuyla ilgili e, eğer e, bir yasamız olsaydı belki bu, bu, bununla ilgili bir ceza alacaklarını bilirdik ama şimdi ne olacağını çok kestiremiyorum açıkçası. Ve e, devam eden bir nefret suçları imza kampanyası var. E, ona hala destek verebilirsiniz. Hala Haziran'a kadar toplanacak imzalar hala insanlara duyurabilirsiniz. Hatta siz de kampanya için katkıda bulunabilirsiniz. Aklınıza gelen fikirler varsa sizler de iletebilirsiniz. İmza vermek için imza.nefretme.org adresine gidebilirsiniz. Şimdi de alandan sesleri dinliyoruz. orada yani hepimiz daha ortak satırda geçinası galeriyiz oluyor. onda Ermeniler hep içten doluyor kadar evet. yani bu bayağı bir kalabalık bir şey olduğu için bir gruba ait bir yürüyüş değil bu. Evet, bir, gruba, yani bir, gruba. bir gruba ait değil ama belki yani, ama bu taraftaki duruşunuzu belli edebilirdiniz. Amaç olarak aslında, güzel olabilir ama, ama yapılış şeklinde? Olarak... olarak Kişisel olarak tek tek ayrı değil de öyle bir şey yapı, yapı, bir de, hani bir olarak olarak güvenlik, olarak, güvenlik olarak kapataldık yani bunu böyle. Anladım. O güvenlik Olur. olarak bir gönülleme olarak. Evet. Bundan bu her denilenleri her severenleri destekliyoruz anlamında. Hmm. Bu sadece hani bizim hem olarak yer yani mağdalar. Evet evet, evet evet. Çünkü daha önce bunlar yaşandı. burada bayrak asılmadığı zaman taşlamalar, hmm. içeri girmeler falan olduğu için hem güvenlik hani bu bayrağı asmakta bunlar söylenenin de birebir arkasında olduğumuz <gülüyor> anlamına gelmesin Başka <gülüyor> Kaç saniye acaba bu yürüyüşü? Herkes yani. Herkes. Yani hangi? Devletten istemiş yani. Devlet sormuyorum aslında hangi örgütler diye ara gelecek? Hani Azerbaycan Türkler hani bir dernek Dernek. zaten? Darnie. Darnie. Sol tarafı. Şey yapabilir misin? Soruyu bir daha sorun. Kim? düzenliyor? Öğrenciler. Sadece öğrenci. Yok devletten yani Azerbaycan devletini Türkler değil. Devletten yardım. Devlet endeks. Yani bütün ya bütün bu Azeri herkes, ülkler, yani. özel bir şey yok yani herkes. Neler söylersiniz bugün hakkında? Neden? Hani 20 20 sene önce 1992 yıl yılında hani 26 Şubat'ta Ermenistan e, Ermeniler hani hocalı soykırımı yapmışlar orada Azerbaycanlara öldürmüşler masum çocuklara 63 tane masum çocuğu öldürmüşler kadınları. Yani, Mahşe, soykırım, yani öldürmüşler. büyük bir Vahşişesine öldürmüşler. Soykırım yapmışlar ve soykırımın tanımasını istiyoruz. Bu soykırımı tanımıyor. Evet susuyor. Biz istiyoruz. 20. Çok 10. büyük bir 10. haksızlık 10. yani. Peki Armeni soykırımının tanınması hakkında ne oh, düşünüyorsunuz? Soykırım, soykırım yok. olmadığından emin bilir. 200-300 sene önce olan soykırımı anlatıyorlar. 20 sene önce soykırımı anlatıyoruz evet. biz. Çocukların anne babalar hala yaşıyorlar. Ve şahitlerimiz var. Şehitlerimiz, şahitlerimiz hala yani. 20 yıl ne ki Aklında yani? Her Benim 18 yaşım var yani. var. Tabii. Herhalde, Herhalde. Ermeni soykırımıyla ilgili olan soykırım. şahitler de var aslında. Evet. Aa, yani, yani 200, sene önce, 200 önce sene önce olmuş sene önce bir şey nasıl? Tamam. Yani burada 200 sene önce olması bir soykırım olduğu gerçeğini değiştiriyor mu peki madem soykırım madem soykırım meselesine bu kadar sahip çıkıyoruz? Bilmiyoruz. Biz onun olup olmadığını iddia etmiyoruz. Biz onunla ilgili hiçbir şey şey yapmıyoruz. Biz sadece kendi soykırımımızı dünyanın tanımasını istiyoruz. Ama kendileri de bir soykırım yapmışlar. Kendileri de çok yani ama yani kabulamiyorlar. Soykırım yaptıklarını kabulamiyorlar. Evet dünyada bunu kabullenmiyor. o yüzden de biz dünyanın tanının tabii dünyanın, ülkeler bazı ülkeler tanıyor. Istiyoruz. Ama herkesin tanımasını istiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Siz Azerbaycan'dan mı geldiniz peki? Öğrenci öğrenci. Azerbaycan'dan öğrencileriz. Burada, burada okuyoruz. Hatta bir şey ilave <gülüyor> edeyim. Hani eriveliler kendilerini hani soykırım yapanlar bir kitap. Azerbaycanlı bir şairin sözleriyle bir tane daha buradan ilham ediyoruz. 26 Şubat Pazar günü Taksim Meydanı'nda yapılan e, Hocalı Katliamı mitingi olarak geçen e, mitingden sesler dinledik. Daha önce de söylediğim gibi aslında ortalığa gerçekten öfke ve son derece diğer taraftan da tedirginlik hakimdi. Çünkü kitlenin çok öfkeli sloganlar attığını gördük. Agos'a yürümek istediler, polis durdurdu. Aynı şekilde İçişleri Bakanı ve İstanbul valisi orada konuşmacıydı ama biz ondan bir önceki aşamada billboardlarda Ermeni yalanına sessiz kalma reklamlarını izlemek, görmek zorunda kaldık. Herhangi başka bir mitingin böyle bir Taksim'de yapılması, böyle güçlü yapılması çok zor gerçekleşen bir şey. Buna ek olarak da aslında ekran vardı koskocaman bir tane Taksim meydanında ve orada da bir film gösteriliyordu Bangır Bangır. Ee, ...konuşmalar, bütün miting bittikten sonra da... ...yine konuşmacılardan biri... ...sürekli gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Çünkü aslında onlar da farkındaydı... ...grubun ne kadar büyük sorunlara yol açabileceğinin. Dolayısıyla herkes için tedirginlik vericiydi. Tekrarlıyoruz. Ee, bu suç duyurusu davasından neler çıkacak... ...onu da takip edeceğiz. Belki haftaya kadar yine konuşabilmiş oluruz. Belki birkaç şey açıklamış olurlar bu konuyla ilgili. Bizim de bir fikrimiz olur en azından. Balık Gözü'nde bugün bir parça daha dinleyeceğiz. Yerli parçalara yer vermiş olduk. Bugün yine aynen öyle devam edelim. Erdem Can'ın son albümü The Skin'den gelsin. Overall. Ayrıca haftaya da görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.